să-ți spui n-aioc când savi să mai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 Arkadaşlar hepinize merhabalar. Tuna'nın beri yanındasınız. 94.9 Işık Radyo'dasınız. Mahmet Kentancıoğlu ben. Yalnız değilim bugün. Ee, aç kapıyı ben geldim. Sefa geldin. Sefa geldin. Hoş geldin. Hoş geldin evrencim. Çok teşekkür ederim abi. Sevgili Mehmet Evren Hacıoğlu yanımda. Eee Iki haftadır yapamadık programı değil mi? Geçen hafta bir evet, engel çıktı. Evet. evet. Aslında isabet oldu. Ee, Esma Recep Baba'yı anmış olduk. Anladım, rahmet eylesin, ee, evet. Nihayet aslında yıllardır yapmamız gereken bir programı bugün e, yapabiliyoruz. Eyvallah. Çok çok teşekkür ederim. Ben Anur teşekkür verdim. ederim. Katıldığın için çok keyif aldım. Beni buraya ben... layık gördüğünüz için ben teşekkür estağfurullah, ederim abi. Estağfurullah. Evrencim ee, ee, şimdiye kadar iki albüm yaptık bu program boyunca da yani iki albümden şarkılar e, çalacağız İnşallah ee, Gönül sevdiğinden usandı, usandı diye bir albüm yaptım evet. üç sene önce dört mü ee, 2012'nin Ocak ayında çıktı ee, yaklaşık beş sene oldu Evet ee, abim Diğer... Ahenk'ten galiba Evet Ahenk işte, müzik, müzik, müzik etiketiyle işte Evet ee, istersen bir parça daha dinleyelim. Tamam. Ondan sonra biraz Evren Hacıoğlu. Mehmet Evren demeyeceğim. Eyvallah. O, o şeyde yani kağıtta yazıyor herhalde artık. Evet. <gülüyor> Kimse sana... Yani Mehmet mi diyorlar, Evren mi diyorlar. Daha çok Evren'i kullanıyoruz. Ee, evet. Ee, Evren çok ayrıca derinliği olan güzel bir e, isim. Çok teşekkür ederim abi. Ondan Sağ Ondan sonra... E, ondan sonra Evren Hacıoğlu kimdir? Derdi nedir? Ufak ufak... Eyvallah. ...konuşmaya başlarız. Eyvallah, Şimdi din, e, öncelikle dinlediğimiz Türkiye'yi bir anlatalım. E, Türklerim... Aç Kapıyı ben geldim. E, tabii çok kadim bir müzik geleneği olan Safran bir e, oyun havası. E, bu albümde de işte oyun bölümünü de dahil ederek icra etmeye çalışmıştım ilk albümde. Bir de Yeşil İpek Bükene var değil mi? Evet aynı, e, aynı tonda aynı e, ma makama ve ezgilere sahip bir de o var. Onun biraz Arman'ın mazısı var onu da bilir misin? Evet Taş Arman'ın Muhteşem müthiş. bir eser Safranbolu evet bu, Küçücük bir yer ama evet, hani Gerçekten Yalnız evleriyle e, meşhur olduğunu düşünür insanlar ha, Türk Hürri'yle de meşhur Evet gerçekten öyle Tabi e, bu Türk'ü anınca e, Rahmetli Sadiaver Ataman hocayı Ve e, benim de Kendisinden çok faydalandığım Rahmetli Adnan Ataman hocayı da Anmak lazım onları da Saygıyla, Saygıyla Diyorum, evet. Saygıyla anıyoruz. Ayrıca yurt dışında da Adnan Ataman Türk Halk Müziği için çok iş yaptı. Evet. E, folklor kurumuyla da doğrudan bağlantılıydı. Doğru hatırlıyorsam. Evet. evet. Onun kurucularından. Evet. E, şimdi ne dinliyoruz? E, şimdi de Orta Anadolu'dan Ahu Gözlerini Sevdiğim Dilber. Yine ilk albümden bir Muharrem Ertaş türküsü. Dinleyelim. Tuna'nın beri yanında e, bir süredir Türk halk müziği çalmak kısmeti olmadı. Kısmet senle imiş Çok teşekkür ederim. E, genel olarak biliyorsun burada Balkan müziği e, evet. anlatıyorum. Evet. Ama e, hep söylüyorum kendi koyduğum sınırları ya da kendi koyduğum kuralları e, delmek de hoşuma gidiyor ayrıca. Eyvallah teşekkür yani ederim. Yani her türlü e, kurala karşı hani anlamsız kurala karşı diyelim e, durmak bizim işimiz. Evet. Şimdi e, ne derler bizler star olmadığımız için böyle programlarda e, ben de senin gibiyim hemen hemen e, baştan başlıyoruz. Yani e, Evren Hacıoğlu kimdir nasıl bir e, background'dan gelme nasıl bir birikimden gelme e, ne bileyim bu bağlama merakı şu bu müthiş bir virtüosite ve e, ses e, duygusu sesine <gülüyor> verdiğin duygu e, hani şu zamanda artık ender bundur, nadir bundur şeylerden biri herkes <gülüyor> e, şey yapıyor, e, yalnızca tekniğe yükleniyor, bağlamadan Hı -hı. biliyorsunuz öyle bir akım evet, var evet. E, e, dolayısıyla hani kimdir Evren Hacıoğlu bilmeyenlere bir kısaca anlatalım pek kolay değildir ama evet. deneyelim <gülüyor> e, 82 yılında, 1982 yılında İstanbul'da doğdum. Ben liseyi bitirdim buyur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, ailemde e, sevgili dayım e, müzisyendi. Ondan çok etkilendim. E, kendisi e, TRT sanatçısıydı. Serhat Sarpel. Evet. E, onun etkisiyle müziğe başladım. E, küçük yaşlarda, 9-10 yaşında ut çalarak başladım. Daha sonra bir bağlama geçti elime. Herhalde 16 yaşında falandım. Öyle bir, bir gün elimi aldım. Sonra da bırakamadım bağlamayı. Tesadüfi diyorsun yani. Ee, yani müzik tesadüfi değil ama. Evet. evet Öyle zuhur etti diyelim. Belki daha doğru olur. Evet. Daha sonra işte sevgili Mehmet Erenler hocayla. Tabii. Okan Murat Öztürk hocamla ve Erol Parlak hocayla. ...çalışma imkanı buldum. Ee, Hepsiyle... ...yan yana gelmiş, şahısına evet, nail oldum. Çok şükür. Ee, daha sonrasında tabii... ...Yıldız Teknik Üniversitesi'nin... E, ...bağlama bölümü vardı. Sanat Tasarım Fakültesi içinde. Ahmet Yürür kurmuştur. Orada. Evet, Ahmet Hoca. E, ona da saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyor. Aynen. Çok emeği vardır. Onun İzmir'de biliyorsun. Oraya, evet, çok İzmir'de. Özel bir insan. Çok, çok. Daha sonra o bir akademik bir ortama taşındı. O arada Anadolu'da yaz tatillerimin çoğunu Anadolu'da geçirdim. Abdal müzisyenlerle sağ olsunlar. Hepsinin hakkını ödeyemem. Kapılarını açtılar. Özellikle Aydın bölgesinde, Kırşehir bölgesinde ve Antep bölgesinde. O ustalarla oturup kalkma imkanım oldu. Çalışma imkanım oldu. Onların Basri ile falan tanışmışsındır. Basri, evet, evet. Doğan evet. Zentur hocam, e, ustam. Hepsinin ellerinden öperim. İncir Lovada Necatit Osun ustacığım. Evet. E, Keskin'de Metin Öge usta. E, Antep'te rahmetli olduğu Memik Avcı e, vardı, Zuhunacı. E, Aydın'da yine Emin Tenekeci hocamız. O meşhur. Evet. E, Birçok Türkiye yani, ondan alınmış zaten. Çok Aldın şey Türkiye. borçluyum hepsine. Hepsinin ellerinden öperim. Hakları ödenmez. Ee, yokluklar içinde çünkü bu kültürü e, bizlere taşıyorlar. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Aynen. sonra olsun. işte mezun olduk. Askerlik, yüksek lisans falan derken şimdi e, Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziği Devlet Korusunda bağlama asker icra Asker de oldun abi bir zamanlar. Evet. Askerlik de yaptım çok şükür. <gülüyor> Sonra... Bando'ya aldılar mı seni? Evren? Yok ben normal askerlik yapmayı tercih ettim. Evet. Ee, nöbet tuttum falan. Çok yani, şükür. Ee, Nerede yaptın? Hatay'da. Hatay'da, Hatay'da. Sınırdaydım. Suzy güzel sınırda. yerde yapmışsın. Evet, o zaman evet. sıkıntı yoktu. Değil, Hatay'da. <gülüyor> evet, evet, Harikaydı evet, çok güzel bir şehir gerçekten Hatay. Ee, daha sonra işte şu anda görev yaptığım bakanlık bünyesinde bağlama icracısı olarak görev yapmaya başladım. 2014 evet. yılında da Mezun olduğum okula öğretim görevlisi olarak e, devam etmeye başladım. Orada da yıldızda, yani. bir yandan da bağlama derslerini vermeye çalışıyorum. Bilemin yettiğince bildiğim kadarıyla beraberce öğreniyoruz oradaki kardeşlerimizle arkadaşlarımızla. Peki e, ...topluluğun... topluluktan adı biraz uzun ya. Senin çalıştığın toplulun ismi evet. tam olarak nedir? E, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müzik Korosu. Evet. Yani Türk müziği konusunda birçok topluluk var ama halk müziği konusunda galiba bir tane var İstanbul'da değil mi? İstanbul'da bir de e, modern folk müziği to, e, topluluğu Ayrı, diye evet. bir e, evet, grup Ferhat var. O, şey... Evet o da yine halk müziği yapıyor. Ya, evet onlar daha çağdaş. Yani Batı sözleri de var o ekipte. Evet. Evet. Öyle hatırlıyorum. Evet abicim. Evet. ...şey olarak, köken olarak nerelisiniz? Yani, e, Biz göçmen bir ailenin mensubuyum. Osman Pazarı göçmeni. E, bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan bir coğrafya. Eski ee, ismi Osman Pazarı herhalde. Evet, yeni ismi Omurtak. Evet. Yeni ismi Omurtak. Ee, Hangi tarafta? Deli Orman bölgesine çok Kuzeyde. yakın bir bölge. Evet, Kuzeyde. Evet, evet. E, yani seçimlerinde tabii aslında... Bağlama ustalarının e, albümlerinin repertuarlarından birazcık daha farklı bir şey var. Yönelim var. Hani e, Rumeli türküleri, Ege türküleri de çalıyorsun. Evet, çalmaya hani, çalışıyoruz. <gülüyor> abi. Bağlama deyince azıcık son dönemde e, hani değişler daha çok öne çıktı. Evet, evet. E, yani bu anlayışın değişmesine de bence repertuvarında katkıda bulundum. Abi. Estağfurullah, inşallah bir hizmetimiz, bir faydamız olmuştur. Tabii ki. Yani çok az insan zeybek çalıyor farkındaysan. Eyvallah, evet. Bir de e, sanıyorum Rumeli Türklerinde özellikle e, bağlama geleneği biraz geri kalmış. Evet. E, yani o esasında biraz zamanla kaybedilen bir e, alışkanlık veya beğeni diyebiliriz. Yoksa geçmişte e, Ali Tamburacı e, rahmetli Osman, e, pehlivan, Osman Pehlivan olduğu gibi Ali Tamburacı ustamızın olduğu gibi. Yani neler vardı, Daha bilir? neler vardı kim bilir. Ben çünkü Ali Tamburacı ustamızın da fotoğrafını görmüştüm. Bayağı böyle bir elinde çok güzel bir Tamburası var. Çalıyor ve ondan derlenmiş türküler de yani o kadar sanatsal türkülerdir ki repertuarda Ali Tamburacı kaynaklı türküler. Hı hı. Dolayısıyla biraz kaybedilmiş bir beğeni gelenek diyebiliriz. Belki o coğrafyanın yaşadığı acılarla e, işte çok fazla göç e, olmuş. İnsanlar çok genç yaşlarda e, göç etmek zorunda kalmışlar. Tabii o arada bir kendi medeniyetiyle ve kültürüyle arasında bir kopukluk olmuş ister istemez. Evet, Türkiye'de kim bilir hani o göçenlerden atıyorum şimdi teori üretiyoruz. Tabii. Ee, göçenlerden kim bilir hani birçoğu müzikle hayatını kazanamayacağı için... Atıyorum tabii. belki marangozluk yaptı. Tabii. Belki e, Belki hiç... sazlarının yanına alamadılar. Ha, tabii. Yani şey gelirken. Ee, bir... bir de şu var e, öğrencim ben tabii o bölgenin e, hani siyasi gelişmelerle müzik arasındaki bağlantıyı da az çok e, evet. yakalamaya çalıştığım için. E, eninde sonunda e, azınlık toplumu. Bulgaristan özelinde konuşursak eğer. Tabii. E, Türkler azınlık toplumu ve e, her ne kadar 50-60'lı yıllarda ee, oldukça parlak e, bir dönem yaşadılarsa da hı hı. E, şey yapılmamış yani e, özenli bir derleme çalışması yapılmamış orada onu e, söylemek lazım e, Bir de e, asla hani bizim nasıl insanlar olduğumuz belli ama daha çok roman müzisyenler çalmış oradaki hı hı. E, ihtiyaca karşılık evet. veren evet. Roman müzisyenler çalmış e, aralarında bağlamacı çok az tabi çok az bağlamacı. E, hatta kulağına gelmiştir belki. Üç ses, üç saz diye bir grup vardı Bulgaristan radyosunda. Hiç evet, duydun mu? Hiç duymadım e, abim. Şimdi yani, sizin üç duydun. kişi bağlama oluyor. Üçü de okuyorlar. Üç erkek bunlar. Çok güzel. E, Osman Aziz, Cemil Şaban. Biri daha vardı. Şimdi hatırlamıyorum. E, dolayısıyla yani cılız kalmış. Daha çok o e, ince saz dediğimiz künel e, olsun. ...Keman Olsun... ...bunları da daha çok hani roman müzisyenler çaldığı için... Evet. E, ...bağlama şeyini azıcık unutmuşuz... E, ...türkülerde açıkçası... ...bunun evet. da etkisi olduğunu düşünüyorum... ...evet... Ee, ...ilk albümü... E, ...yani nasıl düşündün... ...ilk albümde... Tabii... planladım mı, tasarladım mı böyle... E... İlk... ...yani sen hani... Aceleye getirmezsin hiçbir şey yok biliyorum. kayıtları bir sene sürdü 2010 yılında kaydettik ilk albümü tabi o zaman biraz daha yaşım biraz daha gençti hani 7 sene olmuş 7 sene öncesi kanal kayıt teknikleriyle yapmıştık iki eser hariç fakat sonrasında da hep gönlümde olan böyle müziği bir bütün olarak Çünkü ben algılamayı çok seviyorum yapmacıklıktan da dış müdahalelerden de olabildiğince uzak olması gerektiğini düşünmeye başladım sonrasında. Uh -huh. Yani hatasıyla, günah ile bir kayıt yapmanın daha doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmeye başladım ki bu zaten bizden doğru önceki hocalarımızın, sıcak, sıcak aynı evet, zamanda hocalarımızın ustalarımızın. ...yaptığı bir şeydi. Yani hani yeni yaptığımız bir şey değil. Sadece onların... ...işte izine geri döndük belki diyebilirim. İkinci albümü de... E, ...bu anlayışla kaydetmeye çalıştık. E, Almanya'da... ...zaten albüm çıktı. Ve no, şimdi, kaydedildi. şimdi ikinciye geçmeden... E, birinci halledelim de. Eyvallah. Yani, bir, yani şöyle söyleyeyim. E, her zaman eninde sonunda... ...çalan sensin. E, evet, duygu'yu özellikle. aktaran sensin. Evet. Tabii... E, ...kanal kaydı Meselesi hani e, kişisel bir konu yani sen öyle hissetmişsin geri dönüp bakmışsın ben hani e, canlı çalayım evet. tek kanalı çalayıp okuyayım evet. demişsin ama o yaptığın da hem repertoar olarak hem icra çok olarak teşekkür yani çok teşekkür ediyorum... çok çok tertemiz e, yani geriye dönüp bir pişmanlık falan olmasın yok e, yok pişmanlık <gülüyor> yok o, o yaşın getirdiği işte e, ...istekler, arzular, duymak istediğimiz şeylerdi. E, tabii insan da değişiyor sürekli, her gün yeni bir ruh haline bürünüyor. E, bu da bu dönemimizin e, bir e, nasip oldu, bu şekilde aynen. oldu. Belki ileride daha da farklı düşüneceğiz. Tabii. Başka bir şey nasip olursa onları yapacağız. Şimdi bu ilk albümün ismi Gönül Sevdiğinden Usandı. Usandı ve Dağmen iki ismi var. Ee, birisi Dağmen. Dağmen, birisi Gönül Sevdiğinden Usandı. ne demekti? Damen e, pirateğin ucu demek. Pir Sultan Abdal değişinde geçiyordu. Pir Sultan Pirin'in damenin tutar. Aa, tamam. Oradan esinlenmiştik. Ee, e, ahet müzikten çıktığı merak eden rahatlıkla evet, ulaşabilir. Evet. Piyasada olan bir albüm. Değil mi? Evet. Dolaşımı var. Evet. Gönlümü sevdiğinden şu anda albümü. Şimdi e, bu albümden istersen yenisinden. Tamam. E, ki Türkiye'de yok. Türkiye'de yok mu? evet ancak işte ya dinleyicilerimiz veya arzu edenler e, sipariş yoluyla e, akustik müzik etiketiyle çıktı bir Alman firması. Onun sitesinden ya da işte e, iTunes'tan dijital platformlardan edinebiliyorlar. Evet ee, bir dinleyelim ee, bu albümün tamam. adına da e, Kışlar Laloğlu lal oldu. Evet. demişsin. Evet evet. E, Dillerler olur, kışlar da oluyor. Evet, e, bir e, aşık deli Boran'ın e, bir e, deyimi, e, keskin semanın bütününü okumaya çalıştık bu albümde. E, onun içinde geçiyor, kışlarla lal oldu. Ya keskin yani. zaman e, seman çok müthiş bir parça, on bir dakika mı? On bir dakika biraz uzun. Hani, e, o yüzden dinleyiciler de belki sıkılırlar. Hayır, sıkılmazlar ama seni burada bulmuşken. E, yani sesini anlattıklarını duymak da önemli. Estağfurullah. Yani albümden tamam. istedikleri zaman ulaştıklarında Eyvallah. albüme dinleyebilirler. Evet, evet, evet. Ee, Şimdi ne dinleyelim? Bir şey dinleyelim sonra albümün detayına tamam. girelim azıcık. Bir değiş var Malatya'dan. Arz eyledim dostu görmeye geldim. Bu e, tamamen tek kanal. Evet, tek kanal. Yani canlı kayıt. Çaldım, okudum. bağlamanın önüne mikrofon koydum. Evet, bir tane de e, için ses mikrofon vardı. Canlı kayıt, hatasıyla, vebaliyle. E, Hatta geçen gün söylediydin, iki saatte bitirdim kaydı falan, iki e, üç saatte. Evet, o kadar. Yani dört saate yakın sürdü. İşte e, ufak tefek sadece e, şeyler, e, teknik detaylardan bazen durmak zorunda kaldık. Bir daha almak zorunda kaldık ama parçalar bir bütün halinde çalındı. Yani ortadan yamama yapmadım yani. Evet Evet yok dinleyelim bakalım tamam. ee, Malatça'dan değişimiz Evet orzaledim dostum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 Çadan Gonca Gül derdim, Orzulay dostum, evine girdim. Ne keremdir dostum, Cemal'in gördüm. Ne bir dostum, Cemal. In... Sevgili Evren, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim ağabeyim. Hani e, bu kayıtta amaçladığın şey yanı başımızda oturup çalıyor gibi Evet. olsun değil mi? Evet, evet. E, öyle oldu zaten. E, teşekkür ederim abim, sağ <gülüyor> e, olun. Senin bağlaman da epey davudi bir bağlamadı mı? Yani evet. ilk dinlediğimden itibaren benim dikkatimi çekmiştir. E, e, e, çok teşekkür hani ederim Benim abi. kişisel tercihim tabii, herkes tercih e, etmeyebilir ama... Şimdi ee, tabii bir e, söz vardır atasözü. E, ben çok severim onu. E, alet işler el övünür diye. E, bizimkisi aynen. biraz o e, hesap. E, tabii bu saz, kullandığım sazları yapan ustalarımızı da anmamız lazım. Çünkü onlar bu bütün modern e, tırnak içinde kullanım, modern zaman ihtiyaçlarının dışında... ...geleneksel bağlama yapım teknikleriyle e, saz yapan lütüyeler... Bir tanesi Ankara'da sevgili Özayhanal ustamız, evet. hocamız. Hep bu, bu kullandığım saz da onun yapımı bir saz. Yani tamamen hem tekne yapısı olarak hem kapak takma tekniği olarak sap tesviyesi olarak tamamen eski geleneksel üslupla yapılan sazlar. Bir diğeri de kendisi de yardımcı doçent hukuk fakültesinde. Engin Topuz kanamış e, ustamız. O da e, genç lütüyelerden... E, ...İzmir'de... E, ...bu e, görevini... ...devam ettirmekte. Onlara e, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü çok önemli bir iş yapıyorlar. E, seninki... ...Özay Hoca'nın... E, bugün bu... E, ese şeyde, ...albümde çal, çaldığım saz... ...onun yaptığı bir divan sazı... E, ...50 Teknelik diye tabir ettiğimiz... o ...eski usulde... E, ...yapılmış... Uzun saplı tabii. Uzun saplı tabii. Çok mudur ya öteki. Evet kısa yani saplı. Sen saplı. E, yani çalıyor musun kısa saplı yoksa... E tabii yani şöyle şimdi... Gerekli e, parçaya göre ya da. Sahnede veya bugün işte stüdyo müzisyenliğinde... E, ...öyle bir ihtiyaç doğdu. E, bunu da talep ettikleri için biz de e, gittiğimiz zaman... ...bir sahneye veya stüdyo performansına eğer ihtiyaç olursa... E, o, ...o tarz sazları da kullanıyoruz. Evet. Ee, Sazın tabii göbeğine dokunmak da çok önemli değil mi? Yani tek başına çalarken. Evet. Ee, o da e, ufak bir nüans ama büyük şeyler katıyor. Bence çok çok, çok şey katıyor. Evet. Ee, yani anlatım olanaklarını artırıyor. Yani evet. Mesela orada doğru anımsıyorsam dördüncü parçada bir Doğaçlama yapmışsın. Evet. Bu albümün dördüncü evet. parçasında. Evet. Bir bozla kaçış var. Heh. Orada bol bol e, göbeğe dokunuyorsun. Evet. evet. İhtiyaç olduğu zaman bilinçli olarak tabii e, şey değil yani öyle e, karambole değil, Bilinçli olarak bazı yerlerde ufak dokunuşlar yapıyoruz. Şeyleri zaten oyun havalarında göbeğe vurmak. Evet. Zaten abdallığın evet. e, değişmez bir parçası sanıyorum. Evet. evet. Bağlama geleneğinde çok önemli bir yere sahip olan ufak bir nüans ama çok kattığını düşünüyorum. Çok önemli. Yani her zaman yanında ritim saz... ...bulunmayabilir ya da... E, ...ritim işinde... ...yani... E, ...ayarı tutturmak çok zor. Bazen çok sönük kalabilir. Evet. Bazen çok e, diğer icraçı... ...geçebilir değil mi? Onun e, ayarını tutturmak... ...çok güç. Ee, Okan Murat Öztürk... E, ...hocamızın bir kitabı var... E, ...Zeybeklerle ilgili. Tabii biliyorum. Orada... E, bağlama icrası üzerine çok önemli bir tespit yapmıştı hoca yani e, makam müziğiyle e, bağdaştığı zaman hem dem sesinin duyulduğu hı hı. hem melodinin e, aktarıldığı hem de ritmin e, icra edildiği bir e, yani bu üç öğenin aynı anda icra edildiği bir saz olarak e, bir tespit yapmıştı ki ben yani gerçekten böyle olduğunu ben de düşünüyorum ne tabi e, eyvallah <gülüyor> şimdi ne dinleyelim ee, şimdi de bir güzel bir zeybek havası dinleyebiliriz ee, sabuncunun düzünde diye bir hava yöresi, ee, yöresi burdur burdur zeybek evet. burdurdan dinliyoruz Çeviri Ödüm olsun! Burdur'daydık Harika bir yorumdu Tekrar ağzına sağlık, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. Ee, ne Küçük bir tartışma açalım mı ee, Genelde bir şeydir Yani tartışılan bir konudur <gülüyor> Genelde Zeybekler 9 dörtlük Evet 9 ya? zamanda ee, Yani buna Zeybek diyelim mi demeyelim mi O yüzden Bunun tabi saz bölümü 9 yani 9 dörtlük Evet. Ama söz bölümünde... ...ufak tefek değişiklikleri oluyor... ...ritim olarak. Ee, Vokal bölümü sanki... ...dört dörtlük gibi gidiyor evet, genelde. Biraz işte on üç zamana çıkıyor. Ee, Şan'da... ...bir yerde dört... ...zamanına düşüyor. Aha. Ee, ama hani oyun bölümü... ...kısmı... Yani, Karakter olarak bekleyebiliriz tabi. Tabii oyun bölümü kısmı dokuz zamanda... Ee, ve oyunu da olduğunu biliyorum bu eserin. Ama genellikle söz bölümlerinde zaten hani oynayan kişiler oynamıyorlar. Böyle bir hmm. seyran ediyorlar. Ee, saz bölümlerinde oyun başlıyor. Anladım. Ee, dolayısıyla bunu da haddimiz olmayarak Zeybek diye de değerlendirdik ve o şekilde yazdık albime. Eyvallah. Şimdi albümün adı Kışlar Lal oldu. Evet. Ee, Almanya'da yayınlanmış. Akustik müzik etiketiyle evet. yayınlanmış. Evet. Türkiye'deki akustik müzikle karıştırılmasın. Evet. evet Peter Finger diye bir e, ünlü gitarist. Ha, i̇stersen ee... kısaca o öyküyü de bir anlatalım. Yani, Tabii. E, senin planlarım var mıydı Türkiye'de hani e, ikinci bir albüm yayınlama yok, nasıldı nasıl gerçekleşti yani bir, e, bir niyetim vardı gerçekten e, arzu ediyordum ama tabi bu yani Türkiye'de e, nasıl diyeyim hani böyle ortada durarak bir, bir idealist e, bir şekilde bir şey yaptığınız zaman kendi cebinizden bütün olanakları ayarlamanız gerekiyor tabi yani ben de o arada pek e, böyle bir şeye imkan bulamadım ama ...bir e, Münih'te... ...profesörlük yapan... E, ...sevgili Rainer Kotsiyan... E, ...albümü dinlemiş... ...benim ilk albümü... ...ve arkadaşı Peter'e göndermiş... ...ya böyle bir e, insan var diye... ...sağ olsun çok teşekkür ederim... ...albümü dinledikten sonra... E, ...Peter de beni davet etti Almanya'ya... ...hani burada bir kayıt alalım... ...bir albüm yapabilir miyiz diye... ...işte görüştük hani nasıl olsun... ...nasıl yapalım... Ben de bu biraz önce anlattığım size yani canlı performansla kayıt evet. fikrimi kendisine açtım. O da çok sıcak baktı yani gerçekten veya her türlü desteği sağladı. Sağ olsun. Tam masterli o mu yaptı yoksa? Son masterliği de o yaptı. Vallahi. Bir tek bir mastering yapılması gerekiyordu albüm basıma girmeden önce. Onu orada yaptıkları mastering pek hoşlarına gitmedi. Benim de pek içime sinmemişti. Hmm. Sağ olsun sizin de çok iyi tanıdığınız Ankara'da alsayacağı müzikte Ahmet Özgül abim. Tabii. E, kırmadı beni. O masteringini yaptı. E, daha sonra gönderdik. E, kayıtları Haziran'da yapmıştık. İşte Kasım ayının başında da e, albüm piyasaya çıktı. Evet. E, o zaman zaman daralıyor. Bir Zeybek dinleyeceğiz galiba. Tamam. Bir Zeybek daha, daha ağır bir evet. Zeybek. Yani ee, hani, e, ister istemez şey oldu. Biraz e, Ege... ...Rumeli Ege. tarafı baskın evet. oldu ama... ...bir o... tane ortağına dolu çalmış oldu. Evet, evet. Belki kapanışta bir tane daha... ...belki zamanımız kalır. Ne dinliyorsunuz? İnşallah. Ee, bir Koca Arap Zeybe'yi... Meşhur. ...dindeyelim, meşhur. Bir ee... sürü Koca Arap var tabii. Evet. Ee, ama... E, ...Rahmetli Emin Tenekeci Hocam... E, ...bir gün Saadettin Doğan Usta'ya... ...çalıyor bu havayı. E, Saadettin Doğan Usta'nın bir tabiri var. Diyor ki, ya Koca Arap bu Zeybe'yi oynarken... E, Dizlerine karıncalar basardı. Yani çok ağır oynardı e, manasında. Evet. Dolayısıyla bu Zeybek'te Sadettin Doğan, abisi Hüseyin Doğan rahmetli ikisi de. Rahmetli Emin Tenekeci. Bir e, de Ahmet Doğan varmış. Yani Sadettin Bey'in babası galiba. Evet onu e, hiç dinleyemedim. Evet. E, Doğan Zentur ve Necati Tosun ustayı da bu eseri dinlemeden önce anmayı bir boç bilirim. Ve Aa. tabii ki Talip Özkan ustamızı. O tabii artık ee, bağlamacı olarak sonuçta evet. birçok insanı doğrudan etkileyen bir insan. Tabii. tabii Aslında Özkan, Yılmaz İpek e, ah, ve e, Özay Gönül. Galiba Ege'i Ege olsun Rumeli'yi olsun e, özellikle Ege'yi e, hani bağlamaya geri döndüren bu ustalar. Eyvallah, eyvallah hepsini e, Allah rahmet eylesin. Saygıyla Değil. eğiliyorum emeklerinin önünde. Bu Aydın Koca Arap o zaman. Aydın Koca Arap, yani. evet. Dinliyoruz. Evet. Tuna'nın beri yanını bugün... Koca Arap ile e, bitirmiş olduk. Evrencim zaman kalmadı. Çok teşekkür e, ederim. Ellerine sağlık. Dinleyen herkese de sabır, sabırları için teşekkür ederim. Ne demek? E, müzik sabırla dinlenmez. Bazen... E, kaçamayacak bir yerdesindir. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bilemem ama... Burada herkes bilerek e, seçiyor bu programı dinlemeyi çok, seçiyorlar. Çok teşekkür ve ederim. Hepsine saygılarım, keyifle dinliyorlar. Sunarım. Yurt dışından takipçilerimiz var. Şimdi e, birçok site kapatıldı biliyorsun son dönem. Bu programın yüklendiği programın yüklendiği hı hı. archiver e, serverı da ne yazık ki kapatıldı. Ama her şeyin çaresi var. Uygun programla girip ...dinliyor insanlar. E, yurt dışından... ...zaten sıkıntı yok. Evet... E, ...Evren Hacıoğlu'na... E, ...türkülerine... ...ulaşmak kolay. Eskisi kadar zor değil. E, her türlü dijital platformda... E, ...bulabilirsiniz... Evet. ...indirebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Hatta şeyler var değil mi? Bu abonelik sistemleri var. Orada da istediği gibi... ...dinliyor insanlar. Evet, evet. ...yani e, bilgisayarına indirmeden de... ...dinleyebiliyorlar. Evet. evet. E, albüm yeni çıktı ama... E, ...çok yakında bir şey var mı? E, Evren planladığın bir konserdi... ...şuydu buydu... ...hani e, meraklısını duyuralım. E, bizim... ...işte bakanlık bünyesinde yaptığımız konserler var. Hemen hemen her hafta oluyor. Bir tanesi bu, bir akşam. Tanesi bu akşam. İki tane bayan solistin... E, Tuba Akyol ve... ...Hamdi Yamutlu'nun... E, Dubai'yi tanıyoruz. Evet, e, solist olarak yer alacağı bir konser var. Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde. Ben de bile yettiğince icracı olarak e, oraya katılacağım. Meraklısına duyurulur. Meraklısına duyurulur. Evet. Akşam 8'de mi? E, akşam 8'de, evet. Cadde Bostan Cadde Kültür Merkezi'nde. Erhan'cığım, e, başka vesilelerle... Ee, yeniden bir arada olmak i̇nşallah, üzere diyorum ben inşallah ben burayı davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim ne gördünüz sağ olun. bizim projemizde de e, canlı performansta biliyorsun beraber çalış, çalıştık birkaç evet, konser evet, yaptık Evet ee, ne diyelim her şey daha iyi olsun ülkemiz i̇nşallah, için diyelim inşallah, inşallah. E, kendimiz için diyelim e, önümüzdeki hafta yılın son programında yeniden görüşeceğiz bu arada hatırlatmalar ee, 0212 343 4040'dan 15 dakika için bize ulaşma şansınız var. Ee, evrende yanımda olur herhalde. Tabii ki. ki. Ee, 0212 343 4040 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Onun dışında bana Facebook'lardan, Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Ve e, hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberiani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz ama Benmet programı kullanmak koşuluyla. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere... ...selamlar, sevgiler, sağ ol varal öğrencim. Çok teşekkür ederim, herkese hürmetlerimi... ...saygılarımı sunarım Selahattin sen de sağ ol varal, hoşçakalın. Altyazı <gülüyor> M.K. Sam ara ara yine Sen